Allahü Teala, Selamün Aleyküm. ne kadar hamdettir. Şükrettik onları. İzi yoktan var edici. Varlığından haberdar edici. Habibi Hazreti Muhammed'e ümmet kılışır. Kur'an Hacim'in nuru içerisinde dahi nedice. Ve taksiren hakkın dostlarına da kardeş olma nimetini tezgirtin. Zahşet nimetlerin üstünde nimet. Rabbimiz Geleciler'e hümetleri teşvikledi silelerle kullarla meşeler lütf ediyor. <gülüyor> Bu meşelerden biri de Hazreti Asan Efendi konyamızı, teşrifleri, gönüllerimizi, kendirleri, sohbetiyle ruhlarımızı yıkamaları, gönül ve gözümüze gira olmaları <gülüyor> arasında Rabbimiz ayrıca bunun için de taksiri sikir Evet. Bu vesileyle bu sohbetin ruhani meşresi içerisinde Yahyalı ve civarında bulunan bütün kardeşlerimizi sevgiyle ruhani varlığımızla kucaklıyoruz, bağrımıza bakıyoruz. senden en nasizane ve dualarımızla beraber selamlarımızı, sahiyyat-ı göndermek istiyoruz. Kendilerinden ayrıca dualar, ümmetlerle iperham ediyoruz. cenab dünyada beraber kıldığı Ölürken ruhani halleriyle fahri kainatın solları üzerinde, kabirde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve seyidi ve bereketi içerisinde, mahşerde bütün dostların arası ve liba-ülham altında, cennete cuhud-i girip, cemalullahı fasılasız görme nefesine, cimneti muvaffak kılsın, manhar kılsın, her istesin inşallah. Sübhane rabbike rabbil hizmeti ammaya ve selamun aleyl musselim, alhamdülillahi rabbil aleminel Bahri Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kohut ayıdalarına, eline ashabına vücut Peygamber'an-ı İzhan, Eylül'ye İkram, mümin ve iras, annelerimizin, babalarımızın, akrabayt hâlukatımızın, dağlar başında kalan, hakiler, yeksan olan, bir fırakaya mahtar olan, gada da kanı doğar İstanbul dostların, evlerin, çocuklarım, ehl-i âlimin var. Selam ehl selam. Çok kısa bir alem getirdik. Alhamdülillah. Hatıral çok fazla. İkram ettikler için, hizmet ettikler için, hürmet ettikler için üzüldük onlara layık değerli. Lakin hatırları ala hatırlarına çok şükür ki kalplerine bir muhassat yiyiz etmiş. Farklar görmüşler. Keyiflerimiz on beş seneden beri Bunun kırımı açıyorlar, dinliyorlarmış istifade ediyorlarmış. Bu sohbetleri de aldılar. Konya hususu bizi davet etti. Sohbete davet etti. Tafsi göndereceklerdi. İşte Lütfü Efendi ile var yok dedik. Böyle var. Niaç güzesini yaptık. Refat etmek muhtep muhtemel hale geldi. Yani lezzetten gelen suyuzdan işte Tayyip gibi çocukların viclecesi tıkır tıkır ağalarını tahammül edelim öyle ben, bu seyidin sebebini sebebini araştırsak miraciye giden muhallak Mustafa sallallahu aleyhi ve aramızda Söylemişler ki, keşif ettiler mi ona? Var mı da keşif ahmet keşiflerden geçince ahmet oh, keşifler ağlamaya başlamıştı. Ne güzel keşif yapılmış ki bunlar harcıl haadet hal oldu. El-Rahman El-Rahim, kül nefsi daimetin ve bellega Resulü'lün nebi'yi yükerîm. Ayet-i kerimesi icabınca bir mevcut-i muhakkidin mağruz-u pençeyi bi'emanı. Emansız pençesine mağruz, dedi cümle maldan ve evlattan ayrılarak yalnız bir kefen ile azmizare ahirette bulunacağını düşünmelidir insan. Saz-ı Ağzım Efendimiz, Hacı Es'adi Erbil'i Kutis-i Serrahul Aziz Efendimiz, Ölüm tefekkürünüz iyi olmazsa, Rabıtayı tutturmanıza imkan yok. Rabıta da olmazsa, Tarikatten hiç fayda göremeyeceğinizi, Efendimiz, Hiç değil mi? Dersimizin zubni azamı, Yarıtman rabıta olmalı ki, teyze alabilirsiniz, böylesiniz. Hiçbirinci derste bükülüp de rabıta gitmeyle kalmayın. Gittiğiniz yere, batınız yerde, durduğunuz yerde. Yani e, Sultan annemiz, Ayşe annemiz, babama ağlar böyle bir gün öyle mutlak gibi ağlıyor. Ben onların hallerine mahkos olurdum. ''Anşe ne bil, bu kadar ağır çalıyorum, ne böyle diyorsun?'' deyince dostumun üstünde böyle mutlu bir gibi gözyaşı vardı o zaman. Haldıratımız gözümün önünden hiç gitmiyor. Hacı Esad-i Erbirli böyle açıktan görüyorum. Nasıl başkaya gideyim diye düşünüyorum. Beşeriyet tektirası dışarıya girersem Hediye'de gözümde böyle görünen üstaz yani orada da görürse hayal ediyorum deyince kadarım dedi ki oraya gittiği görünmez. O abdestli namazlı sütçalerimiz üzerinde görülür dedi. Zaten görünmemiş. Böyle üstazını açıktan gören haber rabıta ilerlerdi. Bu rabıtaya da sebep <gülüyor> Kalpten maçıva çıkması lazım. İmni muhabbeti çıkmanın içinde küllü nefsince yıkatılmıyor. Yetiş sahibinin ümumu vefat edecek, ölecek, ölüm dalını duyacak. Şimdi öleceğiz diyor. Serileceğiz. Gelecekler, çığırdıklarından hiç haberimiz olmayacak. Ama rahmet Yok, ters kesilmiş, gözlerinden, gözlerinin peri düşmüş belli olur. Gözünün perdelerine kaydırmış. böyle soluk alıp duruyor. Bu hali düşünmezsen sonra dünya muhabbetine ilaç bulamazsın diyor. Dünya muhabbeti olan kalbe tecelli olmaz. Şur çıkar eğer dilden tertemizliği edersek, palıçak konmuş saraya hanamamur olmadan. mamur olmadan. ve tekrarında yüzüm gömüyorum. Ölünce ayet kelime icabınca bir ne için muhakkak muhakkak bunu Bunun daha buyumadık ikvanımız yani ölümü buyumadık biz. <gülüyor> Anasını da öldürüyor, babasını da öldürüyor, yavrularını da öldürüyor, cisse cisse de öldürüyor ama haberi olmuyor, kasset yine bastırıyor üstüne diyor ki, sen daha ölmem diyorsun. Neyi ölmem yavru? Bir soru yok bir şey. Konya'ya var dinledim, adam diyor ki zeketten bahsedince zekete duymamış adam gelmezse indi Allah meskul olacağını gelince yanıma gelir hoca bir tahmin şu zeket nasıl oluyor birer birer haber verirsiniz i̇şte ya koyuna şu kadar düşer deveye şu kadar düşer paraya bu kadar düşer ya benim malım hissediyor şu kadar malım var 30 bin 35 bin lira zeketini diyor, diyor zengin o zamanın parasıyla diyor <gülüyor> şimdi ki ne olsa diyor 200 bin lira 35 bin lira tutuyor kardeşim dedim diyor. Abooo, nasıl altından bakılır. Pek çok hoca dönüyor. Çok değerliyordum, malın o kadar çoğmuş da, kırk da birine düşüyor bu. Birine kırk, birine kırk bin, birine kırk, böyle malın çok. Hoca, gelecek sene öyleyse, aç daha ıslah olayım da. Yaşım 35 yaşımda diyor. 35 bin lira düşüyor, 35 yaşında diyor. Daha gencim, veririm Yaşamazsam ne olur ya, yaşayamazsam. Ne yaşayamayacağım daha gençtir adamım ben diyor. Yani gençlik yaşadıcıksan ne diyormuş. Bilavaklı mıdır, gıcır gıcır, gıcır gıcır. Caminin önüne bir bölü geldi diyor. Hayrola kim vefat etti? Hoca size zeketi sorup da gelecek sınav yürüyüm diyen adam vardı. Taksiye binince son namasından oraya bir ağrı görmüş. Vay ölüyorum, yandım, diyorlar. Dersin evi var, analar vefat etsin onun cenazesini getirdik. Dedim çok ibretine gitti yani adam, bahansın dedim. Onun için zaten şimdi muhakkak bir mevtim hakkının maruz-u bir emanet. Emansız bir pençesine dağılacaksın Ezrail Aleyhisselam'ın. Yani Galilasını attı mı böyle? 366 tane melaikeye emrediyoruz. Damarın sayısında. Hırnaklarından tut o damağları sığayın yukarıya. Boğazdan alırmış kendisi. Onlar dizlerin kırıldığı, kırıldığı... El gemiklerim kırılıyor, böyle bağırmaya başlar diyor. Boğazına geldi mi, Erzail aleyhisselam kumandan hizmetçileri vazifeyi tamam edince bizlerini orada koyar da ayakları birbiriyle vedalasın. Senin yardımınla yürüdüm, ben de senin yardımınla yürüdüm. İkimiz bir olmasak yürüyemezdik, hakkını helal Elveda, el, veda, el sonra yeryüzünde gezmez bize nasip olmaz gayret. Bütün arzalar birbiriyle elveda veda çekiyorlar, ondan sonra Ezrail aleyhisselam geliyor. Şeytan hiç durmadan fırlayır Yani hiç durmadan fırlıyor, imanın alim O buzlu surat gösteriyor, anan suratında geliyor, baban suratında geliyor. İmanını ver de su vereyim diyor. Kimse imanını veriyor, suyu alıyor, su dermiş meğerime, kayyak uyusunu sularımlarmış, maksadı imanını almaymış. Böyle gerilecek bu dünyadan hep kardeşlerim isterseniz iyice düşünelim, isterseniz ama ölürsek ölürsek ne olacak, iman nasıl bulunmalı acaba? Habiz de su alması bir olur mu acaba? Cevap vermek nasip olur mu? Suratımız acaba nasıl olur mu? Tayracığımızın yanlarında. O Bu her bu de nerede? buralardan gitti mi de. Hacı sen de ağlamaya başladı hengöten hengöten. Cemaat ağlıyor. Biz ağlıyoruz. O gönül Allah. İmamı cami lezzet olsun da vesile olmazsa. İnsan ıslah olmaya imkan mı var? Ölümü düşünmese ıslah olur mu? Müslü bir kamili olmasa irşad olur mu? Emansız pençesine maruz ve bir cümle mallarımızdan benim bahçem, benim bağım, benim eğim, benim tarlam, benim param dediğimiz Zümle <gülüyor> <gülüyor> maldan ve evlaktan benim evladım deliğin inan, ağlar babam ne diye de içimde içine kadar yer düşer bana diye düşüncesi bu olur diyor, oğluyum. Yani, oluyor kız diyor, <gülüyor> damadın ne da alıp mal düşer olur diyor, nerelere alabilirim ona diye evlatlar da böyle yani malını düşünür, canını düşünür. Bunların ümumundan ayrılarak yalnız bir kefen ile azm ile az ı ahiret bulunmacağını derin, derin düşünmeli. Öyle az düşündüğümüz kalbimiz dünya muhabbetine bağlayıp da biz bir adım bile tarikatta atlayamıyoruz, ileri atlayamıyoruz. Diğerimize sayarak senelerden beri sayfa sayfa sayfa say, say. Yani netteb muallimde olsanız, bir sınıf geçemezse çocuğumuzu halen kaybedeceğiz. Onun için öncesi çalışmamıza gayret verelim inşallah. Zikri kalbi ahsi ve telakki etmek İsta'inu zikri kalbi, kalb anasını zikredin diyor. Allah, Allah teslim, iyi teslim olun, iyi şeriata dikkat edin. Çok rabuta yapın da kalp çalışsın diyor efendimiz, kalp çalışmazsa olmaz. Nasıl olur efendim de, nasıl olsun? Kalp çalışmazsa vücut laşa gibi kabre yatır, kurtların elinde didik didik didilir, kemik kemikten ayrılır, Allah azap vermesin, azap da olursa çok zor olur. Ama yalınız kalbi Allah'a zikretse vücut çülümez diyor efendim. Morfinlenmiş gibi bütün vücutu toptok yiyemez. Bir pecik kalbi çalışırsa. Buna da ehemmiyet verirse olur. Bir gün burada çok şiddetli konuştuyorduk. Hiç ummadığımız adam Ya zikirler, fikirler, düşünceyle gelir. Şimdi üç gün sonra solunumun altına bir sınır çekti böyle diyor. Hiç inanmam diyeyim ama. Bir çalışırsan olurmuş, çalışmaksan olmazmış. Herkes bir muntukaya bağ dikiyor. İyi kilimze kazıyor, mevsim mevsimde defiyor, İyi çalıştığımız çıbrıkları kulaç kulaç atıyor. bir sene sonra üzüm çöker alıyor. Ne olur mesela adamı çıbrığı şurada sürmeyiyor. İyi bakmadığından oluyor. O da onun gibi kilimze kazılamış. O da onun gibi ee, nebahar getmiş. Ne ikileme dertmiş, ne yağmur olunca dertmiş, gazel gibi kuruyor. Gazel gibi kuruyan niflanımız var böyle kulaç kulaç atan var. Bu da sırf kendinin çalışmasından oluyor çünkü yol gösterilmiş. Dersin şu, rabıtan şu, zikrin şu, niye ileriye gidemiyorsun? İhtaînû fi küllî sanatil gissâlihe ehliha. Her sanat için onun ehlinden yardım isteyin, diyor Peygamberimiz. Her sanatı bellemenin için kendi kendinize olmaz. O sanatı bilen kimseden belleyin. İşte onun için mülşide ihtiyacı oluyor, mülşidi kâbile. Gösteriyor yollarını, belleniyor hallerini. Hiç kimse bir şey hasırı okuyamaz. İlla onu görecek bir adam dokur kana kaç geliyor var ne kadar hasreti darpmıştır nasıl geçiliyor yani bir hasarı verilemez padişah bir adamın kızını istemiş mutlaka vereceksin yeminim var nezlim var bir sanatı olmazsa bir sanatı olmazsa vermem dedim sen bir padişah olsun. yani ayağından bunlar atarlarsa. Sanatın olmazsa nerede kalacaksın? Bir sanat beller demiş, kuzunun sonuna vereyim. Bir günde bana bir sanat bellerim demiş, babam haber verdi. Bir günde hasır dokunmayı bellemiş. Kayın babası gelmiş bakmış ki padişah hasır dokunup ortasına girmiş. Oradan oraya getiriyor, kalkıyor. Gibi. Tamam demiş, kuzuna vermiş. Yani her şeyi bellemenin için onun ehli mualliminden okumadıktan sonra olmaz, mutlaka okuman lazım. Hadisi şeritini mücibince nezüni inşa edin, inşaada nezünl olan, ne olur, mukaddime destere verebilen, istiqara da verebilen, deste de verebilen, deste de verebilen emrini geldiği kimse o onun muallimu olur. Bir nasıh-ı ibadin, nasihat sana evit nasihat veren bir efendinin, bir müşid-i i, -i bir müşid kamilin, onun evidine tevessül etmekle hasıl olacağı dediğidir. Onun evidine dikkat edip, Ondan bellemek lazımdır ve değildir. Yoksa kendi kendine bir şey kurmak olmaz o. Olmaz. Ustasız nesiz? Hatsız çimontasız. Kendi kendine ben evi yaparım dedim mi gülül günün yıkılır. İlla onun ustası var. Temelli nasıl atılır? Gemirine kadar konulur. Çimontasına kadar katılır. Kaç torba katması lazım gelir kumun ölçüsüyle onun ölçüsüne kadar öyle birbirler de yaptırırlar. Yoksa her ölçüm böyle bina yapıp da içine otururlar, yıkarır, geçer, Onun için, kardeşim o da sen irşadın, mezuni irşadın sözüne kulak verin, ne diyorsa öyle hareket et, fayda olur diyor. Sen kardeşlerim ben memnunum, Allah da memnun ve razı olsun. Yani bir kıykını koparamamışlar, hiç her yere saldırdılar, hiç kolayını bulamıyorlar cizkilerin. Pek teslim olmuşlar maşallah. İyi geliyorum. Binaenaleyh, bir insan evvela zikri kalbe, evvele bak e, mesela ders alır almaz Allah, Allah, Allah, Efendimiz böyle ağamıyorlar diyor. Dini kalbinden çaksın, dini de dilinden çaksın. Yani çalışmıyorsa da kalbinden zikrullahı düşünsün böyle. Orayı düşünürsene düşünürsene kalp başlar tık tık atmaya. İmkanı yok ki Efendimiz biner. Efendimiz biner atmayacak kalbe. <gülüyor> Tahir hocamız ses konuşun kardeşim ben Konya'da birkaç gün konuştum, mıyırat geceleri yaptım üç dört diye de sohbet ettin, hayır efendim diyor. Senin için konyalar nektar. Çünkü yazı seviyeleri eşit bulamıyorlar Konyamıza konuşuyorlar. İşte etenizin yazıları elinde değil ama dinleyen çok alim fazıl olursa hiç kitaba baktırmıyor takır, takır, takır, takır, takır başlar şey, Allah Allah. Ben yani de saati edeyim. Efendimiz ona göre verdiniz. Canınız, o kardeşlik hakkında konuştuğum şeye ağlamaya başladı. Biz de hep ağlamaya başladık. Selamı da dinlediniz de selam söylüyoruz. Bunun için kardeşimiz bu işte Efendimiz'in bize verdiği mehkubatlardan çekilmiş rahata hakkındaki sözlerim. iyi dinleyin Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a hitaben Allah'a hitaben Allah'ım, bu Allah'a hıtab etmek. Ya Resulallah, Ya Kutlu Cihan, böyle, bu böyle. Rabbim, Allah'ım, yeni yoktan ve var eden Halik-i Zülcelal, böyle hitaben ilahi, ilmi zahir hocalarının, Elini zahirde okuyan hocaların, karagatanıya girmeyen hocaların insanından bir müteallimin, bir ondan ilim talim edenin samiasına, kulağına, samiasına inhal ettiğin nesail gibi, meseleleri onun kulağına duyurduğun gibi, hem para işte yusuf üstü işte, menüsü Şu coğrafya, şura şöyle, bura böyle, şu, şu ilim, şura şöyle, bura böyle deyip de onu duyurup da not, not aldırdığın gibi, yahut not almadan dellettiğin gibi, evet, ifade ettiğin mesail gibi, rahmetellil alemin olan asli bu için yıllarımız sohbetimizin. Hiç ileriye gitmiyor, illa her kelimeyi anlatıyor. Öyle okusam gitsem insaluta biter bu. Ama ne anlayacakalım canım, nasıl anlayacak? Allah bu cihanımızın onurunu nüzdağı desin, atan oğlum okula anlat. Bize i̇şte böyle emrettiği için, o zaman küvetçüğüne mazhar olunmuş da ondan oluyor. Yoksa bizim gibi günahkâr, Arapça bilmez, Teşekkürler, anlamaz, ümmi, cahil, bir kimse olduğum halde kurban olduğum okuttuğumdan dedi. Öyle okuyor işte. Rahmeten lil alemin olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek kalbi şerifine, o andan dahi şeyhimizin kalbine varıncaya kadar müteselsilen, verase-i kalbi şeriflerine İhkâ ve buyurduğun zikri kalbi, Şeh Efendi'nin kalbinden, benim kalbimden İhsam buyur. Ya Rabbi, Hoca Efendi'nin insanından buyur bellediğim ilim gibi, ben de manevi cihetten Resulullah'a verdiğim fiyozat-ı ilahiyyeyi, müteksel silen Şeh Efendi'nin kalbinden, benim kalbime ve Ya Rabbi, hem yani bunu Sahin Hoca dinlese, Rabıtayı inkar edemez. Bak böyle bir mesel. Sırf Şah Efendim bana feyiz ver diyor zannediyorlar. Şah Efendim feyiz vermez, ver derse verir. Kişmeden suyu zat, akıyor ama suyun gözü Allah'ın elinde. Keserse git kesilir. Efendimiz bana öyle teveccüh etmiş de bana itmedi diyenlere gidiyor. O demezse ben nasıl tevessih edeyim Allah demezse e, kayınlarım bir ay ikisi de Allah'a ders verdiği vermeden Efendimiz'e de lazım dedikseler tersine kafamı kazıyor gibi oluyor zorla geliyor de Acaba hasetliğimden mi olay efendim dedim yani bilemiyorum ben de bilemiyorum niye zıttıma geliyor veriyorum da kayınıma niye vermiyorum İle teveccüh ediyorum da yakınıma niye edemiyorum? Salvarı bir adam geldiniz, ona kalbinin içinde ne varsa döküyorum, eee, ne? orada hiç olmaz diyor, yani innemo sadakatu lil fukara sadaka anca fakir olana zeket, biz bir derecede fakir olana veriyoruz. Senin kalbi fakir geldiyse buraya ne ilmim var, ne ilfanım var, ne insanlığım var ki Arap'te şu sohbetin ki zaten da bende boynunu düperse Allah diyor, o zaman ver diyor, verir diyor. Oğlum dedi, efendim, yavrum dedi, sizdeki, bizdeki Allah'ın, Allah'ın el tağat sultan sübkhaniyesidir. Ne senin elinde bir şey var, ne bizim elimizde bir şey var. Şimdi kutlu burada bir şey gösteriyor ki sizlere geliyor bu iş. Yer dediği yere yerdir. Çorak toprağa tohum attırmaz. Çünkü keser. Dağlara, taşlara tohum saçtırmaz. İkilenmiş, aktarılmış, ikilenmiş, üçlenmiş, bilin sen köylü için. Oraya tohum ekilirse böyle biter gider. Yoksa, çorak alsın zemini şura sündül bernayâret deri tohmi amel zayi mekerdan Kork diye sor diyor, çorak arsaya tohum eker mi? Ekmez. <gülüyor> Çünkü camur yağlı kurak onu yer gider, her evet ekim gider, bir şey gitmez. Kalbi kası olan insana teveccüh edilir mi? Kalbine zikir gelir mi? Onun için kalbimizi hal